1071, numaralı konu, ölüm halinde bulunan Muaz Bin Cebel'in Allah'ın kendisi için neyi takdir buyurmuş olduğunu bilemediği için ağlaması, evet, ölüm döşeğinde bulunan Muaz Bin Cebel'in ağlamakta olduğunu gören yakınları ona niçin ağladığını sordular, Muaz şöyle cevap verdi, Allah'a yemin ederim ki ben ölümden korktuğumdan ya da dünyayı geride bıraktığımdan dolayı ağlıyor değilim,